106. bölüm Aşure gününün fazileti İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Burada Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını görünce onlara bunun sebebini sordu. Yahudiler şöyle dediler: Bugün Allahu Teala'nın Musa aleyhisselam'ı Firavun'un taraftarlarına karşı üstün kıldığı ve kurtardığı gündür. Bizler de bugüne hürmeten oruç tutuyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler Musa aleyhisselama sizden daha yakınız buyurarak bugün de kendisi oruç tuttu ve Müslümanların da oruç tutmalarına emir buyurdu. Aşure gününün fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif bayit olmuştur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bugün de Adem aleyhisselamın tevbesini kabul buyurmuş, onu bugün de yaratmış, bugün de cennete koymuş, yine bugün de arşı, kürüsüyü, gökleri ve yeri, güneşi, ayı, yıldızları ve cenneti yaratmıştır. İbrahim aleyhisselam bugün de doğmuş, yine bugün de Nemrut'un ateşinden kurtulmuştur. Yine Musa aleyhisselam ile kendisine iman edenler bugün de kurtulmuş, Fıraun ve kavmi bugün de denizde boğulmuşlardı. İsa aleyhisselam da bugün de doğmuş, yine bugün de semaya yükseltilmiş, İdris aleyhisselam da bugün de yüce makamlara yükseltilmişti. Nuh aleyhisselamın gemisi de bugün de Cudi Dağı'nın tepesine oturmuştu. Süleyman aleyhisselama da bugün de büyük bir saltanat verilmiş, Yunus aleyhisselam da bugün de balığın karnından kurtulmuştu. Gözleri ağlamaktan görmez olan Yakup Aleyhisselam'ın gözleri bugün de görür hale gelmiş. Yusuf Aleyhisselam da bugün de kuyudan çıkarılmıştı. Eyyub Aleyhisselam da yakalandığı hastalıktan yine bugün de kurtulmuştu. Yine gökten yeryüzüne ilk yağmur aşure günü düşmüştü. Aşure günü oruç tutma hususu bütün ümmetler arasında bilinen iyi bir adet idi. Hatta dinilir ki... Ramazan orucu farz kılınmadan önce aşure günü oruç tutmak farz idi. Ramazan orucunun farz kılınmasıyla aşure günü oruç tutmanın farziyeti hükmü kaldırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce de bu günlerde oruç tutmuştu. Medine'ye gelince bu de oruç tutma talebini tehdit etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarına doğru şöyle buyurmuştu. Eğer Allah Celle Celaluhu izin verir de gelecek sene yaşarsam Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günleri mutlaka oruç tutacağım. Fakat ertesi yıla kavuşmadan o yıl içinde en yüce dosta kavuştu. Kendisi aşure günü dışında oruç tutamamış fakat Muharrem'in dokuzuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulmasını şu sözleriyle teşvik etmiştir. Ashureden bir gün önce ve bir gün sonra oruç tutarak Yahudilerin adetine muhalefet ediniz. Çünkü Yahudilerin adeti sadece Muharrem ayının 10. yani Aşure gününde oruç tutmak idi. Elbeyhaki şu ül imanda şöyle rivayet eder. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim ailesine aşure günü geniş yani cömert davranırsa, Allah da ona senenin geri kalan günlerinde cömert davranır. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Aşure günü birdir hem sadakaya, yedi yüz bin dirhem sevabı verilir. Ancak... Kim Aşure günü gözüne sürme çekerse o yıl göz rahatsızlığı çekmez. Kim bugün de yıkanırsa hastalanmaz şeklinde rivayet edilen hadis mevzudur, uydurmadır. Büyük hadis alimi El Hakim bugün de sürme çekmenin bidat olduğunu açıkça belirtmiştir. Denilmiştir ki Aşure gününde sürme çekilmek, Aşure yemeği pişirmek, saçları yağlamak, güzel koku sürülmek ile ilgili olarak rivayet edilen hadisler yalancıların uydurmasıdır. İyi bilmelisin ki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Aşure günü uğradığı büyük ihanet ve başına gelen musibet onun kadrinin yüceliğine, Allahu Teala Celle Celaluhu katında derecelerinin arttığına, tertemiz olan Ehlibeyt'e üstün derecelerle kavuşmasına bir delildir. Bugün de onun başına gelen bu musibeti anmak isteyen kişi Allahu Teala'nın şu istirca emrine uymamış o sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. Ve şu ayeti kerime de bu emre uyanlara verileceği belirtilen mükafatı elde etmeyi hedeflemelidir. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bunun dışında kesin kez rafizlerin ve benzerlerinin yaz tutma, ağıt yakma, Dövünme gibi davranışlarından uzak kalmalıdır Zira bu hareketler Müminlerin ahlakına yakışmayan Davranışlardır Eğer böyle yapmak doğru olsaydı Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın Dedesi olan Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından dolayı bunları yapmak Daha yerinde ve evla olurdu Allahu Teala Celle Celaluhu tek başına Bizlere yeter O ne güzel vekildir